Muhterem efendim, Hazreti İsa Aleyhisselam'dan sonra müceddit gelmiş midir? Yasin-i Şerif'te Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hitaben atalarına uyarıcı gelmediğinden dolayı gaflet içinde kalanları uyarmak için gönderildi. Ayetini nasıl anlamalıyız? Burada tefsirciler Hazreti İsa'dan sonra gelmişi de söyleyenler var. İşte Halid İbni Sinan gibi Efendimizin soyundan Lüy gibi kimselerin olduğunu söylüyorlar. Fakat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem belki onlar böyle bir tür şey gibi Hristiyanların da Hazreti Mesih gibi bir aziz kabul ettikleri sent-ogüst gibi bir şey olabilir yani. Onun güçlüğü tam Hazreti Mesih'in getirdiği esasatı yayacak edecek bir müceddit gibi bilirler Hristiyanlar. Yani ikinci Hazreti İsa derler. Bizim Hacı Bayram'ın yanındaki o mabet adına yapılan zattı sent Efendimiz'den aşağı yukarı iki, iki buçuk asır evvel zannediyorum. Böyle bir şey bu Halid İbn-i Üstad bahsediyor. Söylüyor bu mektubatta. Fakat kati değil onlar çünkü daha kati hadis Efendimiz buyuruyor ki ''İsa ile benim aramda peygamber yok.'' diyor. Kati, orada kesin konuşuyor efendim. Öyleyse o mevzuda herhangi bir Nebi veya Resul gelmiştir şeklinde. Resul hiç olmaz çünkü kitap olması lazım. Eğer bir Nebi gelmişse, belki müceddit gibi bir şeydir yani. Peygamber geldiği söylenemez. Yasin-i Şerif'te Yasin vel Kur'anil Hakim nekeleminel mühslenel asrâd-ı müstakîm tenzîlel-azîzîr-rahîm bitundire kavmem mâ Babaları inzar edilmemiş insanları, eğri yolun encamından sakındırılmamış insanları o eğri yolun encamından sakındırmak için Allah Celle Celalim seni peygamber olarak gönderdi diyor. Tefsirciler diyorlar ki, abav akrevi içinde gelmemiştir Efendimiz. Yani Hz. İsmail'den sonra bir peygamber gelmiş olabilir. Fakat yakın babaları içinde gelmemiş. Onlar zaten Hz. İbrahim'in bakiye diniyle, Hz. İsmail'in bakiye diniyle hareket ediyorlardı. Bu sözü o da söylüyor, başka muhakkikin de söylüyor. Yani çok perdeler üzerine, çok perdeler gelmiş, geçmiş neyse veya çok perdeleri gerilmiş ama yine de kendisine ulaşılabilecek bir esasat-ı diniyet konusu idi ki onlar Allah'tan, Peygamber'den, Kitap'tan bahsediyorlardı. Allah kim, Peygamber kim dedikleri zaman haşa sadece temerrüden söylüyorlardı onu yani. bu Cehil de onu biliyordu, Utbe de biliyordu, Şeybe de biliyordu. Evet. Başka zaman da onu sormuşlardır da fakat tefsirciler bile bir tevecif olmuşlar. abav akrabin içinde bir peygamber gelmemiştir. Diyor. Evet. E onları ne olacak o insanlar? Fetret dönemi olması itibariyle kasti ve irade olarak put icat edenler, onlar kast ve iradelerinin cezasını çekerler. Şöyle böyle yani. O putları mabut gibi görmeyen insanlar, onlarda bu fetret insanlar olarak kurtulurlar zaten yani, peygamber gelmese de kurtulurlar. وَمَا كُنَّا مَعَذِب۪ينَ حَتَّانَ الْاَفْرَ رَسُولَةَ Peygamber göndermedikten sonra bir kavmi azap etmeyiz diyor Allah. İsra sure-i celilesinde, açıktan açıyor. Muatürdilerin farklı bir mülazası var. zat öyle tarifler içinde tanıdığımız ölçüsüyle, yani esmasıyla malum, sıfatlarıyla muhat. Şehen-i bizim için kendi Mahfi zatıyla mevcudu meçhul birinde ben ilave ettim. Orada önemli bir nokta. Öyle bir telakı ile bir Zat-ı Luhiyet telakisine ulaşamazlar. Ulaşılmayan, insan idrak ile ulaşlamayan. bir ufk. Ama mutlaka bir yaratıcının olabileceğine kainattaki her hadise delildir diyorum mahturideler. Aklı önemli bir unsur olarak görüyorlar. Dolayısıyla o türlü insanlar muhafaza olurlar diyorlar. Onlar da iradeleriyle küfret dalalete şirke girmiş insanlar ondan kurtulamaz diyorlar. Yani bir problemimiz yok bizim o mevzuda. İzah edilmedik bir şey yok, konu yok.